Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün teknik masada Ömer Şahin'le birlikteyiz. Ve konuğumuz Levent Çeliker. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Levent Bey, e, Say yayınlarının yayın yönetmeni. Ve bugün, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yanlış mı söyledim? Yayın koordinatörü <gülüyor> denir. Peki, yayın koordinatörü. Gerçi ben bu yayın evlerindeki şeyleri de çok anlayamıyorum aslında. <gülüyor> Genel yayın yönetmeni mi denir? Yayın yönetmeni mi denir? Ya da yayın koordinatörü mü denir? Nasıl denir? Şimdi yayın yönetmeni... Genellikle yayın koordinatörü tabii e, aşağı yukarı çok benzese de e, bir, bir farkı hmm. var. E, genel yayın yönetmenliği ya da yayın yönetmenliği aslında aynı şey. Sadece diziler farklı olursa dizilerin yayın yönetmeni ayrı olabiliyor bazı hmm. yayın evlerinde. Bu genelde edebiyatta daha sık karşılaştığımız bir şey. E, ama yayın koordinatörü kitabın e, her aşamasında matbaa teslim sürecine kadar e, birebir ilgilenen insan olarak. E, tamam. Öğrenmiş olduk. Bu, Bu da şey, gayet güzel. <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakmayın. Ee, bugün sahi yayınlarını konuşacağız. Ee, tabii sahi yayınları uzun yıllardır yayıncılık yapan bir yayın evi ve e, çok farklı alanlarda e, yayıncılık yapıyor. Ee, biraz şeyle başlayalım mı? Sizin ne gibi e, serileriniz var? Uzun yıllardır devam eden diziler neler? E, yeni neler var? Hı hı. Bu biraz dizilerden başla, başlayalım. Şimdi aslında bu çok önceden var olan bazı diziler var. Bizim yeni kurguladığımız, yeni yarattığımız diziler var. Şimdi dediğiniz gibi yayın bir aslında bir 40 yıl önce uzanıyor. Evet, 1978'de kurulmuş. 1978'den 86'da tam ismini Sayıdağıtım Limite Şirketi olarak almışlar. Hem kitap dağıtım hizmeti olarak vermişler. Hem de yayıncılık yapmışlar. Dönemin önde gelen isimleri Server Tanilli e, Asım Bezirci onların e, eserleri ve çevirileri e, yayınlanmış hatta şu an Sartre'ın Varol Çocuk kitabı hala Asım Bezirci çevirisiyle raflarda e, tabi güncelledik redaksiyonu yaptık ama hala a, aynı, <gülüyor> aynı dil e, biraz moderniz İlk ne zaman basılmış mesela Sartre'nin 80'lerin ortası gibi, 80 gibi. Hmm, 86 yalnız yani 30, yıl, 30 yıllık yıl, önce basılmış evet. yani ama bu güzel bir şey bence. Evet, o <gülüyor> şeyi korumak güzel tabii. Sürekli değişmeden sürekli işte kapağını değiştirdik. Hı hı. Ee, onun gibi çok fazla bir şeyin dokumadan hala aynı şeyler gidiyor. Ee, Tabii bir müddet önce bu hep felsefe e, kitaplarıyla ön plana geçmiş say yayınları, e, felsefede e, ve Nietzsche kitaplığı oluşturmuşlar. E, bunlar hani, benim 2011'deki sayla e, olan bağlantımdan önce olan dizler. Nietzsche'nin yaklaşık 23 tane kendi eseri, bir de 24. eseri ben yeni geldiğimde hazırlamıştım. Seçilmiş mektupları var. O da Oxford University Press'in yapmış olduğu bir kitaptan. Mektupların işte Wagner'e ya da şey çeşitli kişilerin, dönemin önemli insanlarına yazmış olduğu mektupların bir derlemesi var. Evet. Onu, onunla beraber 24 e, kitaplık bir seri oldu Nietzsche dizisi. E, onlar zaten vardı. Freudlar e, yayınlanmıştı. Adler kitapları vardı. Evet hazır. E, programdan önce konuştuğumuz için söylüyorum. Belki burada e, Adler deyince Kamer Hı -hı. E, son Adler çevirisinde. Evet. Evet. Hı -hı. En son Adler çevirisi maalesef göremedi. Bize gönderdi. E, el yazısıyla e, çevirmişti. Onların dizgisi yapıldı. Tabi hastalığından kaynaklanan bazı eksik noktalar var. Onların işte Almancadan bakılarak tamamlanıp ona göre e, dosyanın tamamlanması gerekiyor. O işlemi yapacağız biz bu ay içerisinde. zannederim Kasım ayında e, ya da Aralık ayı en geç o kitabı da e, piyasaya vereceğiz. Kendisinin özel bir ricası vardı. Ve bu kitabı lütfen hani bir an önce yayınlayın. Geldikten sonra yayın evinde beklemesin diye. Kendisi ne yazık ki göremedi kitabı. Biz onun anısı için yayınlayacağız. Evet. Peki Freud, Adler, Nietzsche dışında yayınladınız. Başka felsefe kitapları da var. Bir evet. Hatta evet. A, A101 gibi. <gülüyor> şimdi Bunlar çok önceden beri hazırlanmış Hı -hı. olan dizilerdi. Ondan sonra tabii ki değişti. Yine rahmetli hocamız... Ahmet Çivici Profesör Dr. Ahmet Çivici Uludağ Üniversitesi e, Felsefe Anabilim Dal Başkanıydı. E, onun e, aslında biraz da bilgi birikimiyle e, çok fazla eser yapıldı. Kendi telif eserleri, kendi yazmış olduğu eserler var. Hatta e, tam vefatından önce bir dizi üzerinde çalışıyorduk. İşte ilk Çağ Felsefesi yayınlandı. Orta Çağ Felsefesi 17. yüzyıl felsefesi. Bunu Rönesans e, takip edecekti. E, ama maalesef yitirdik 2014 yılında kendisini. E, durum böyle olunca tabii diğer kitapları e, hala yayınlamaya devam ediyoruz. Tabii e, yokluğu diziye de şey verdi hani planları ya da hani yapılacakları e, ...biraz hı hı. eksik bıraktı bizim açımızdan... Ee, ...ama şey devam ediyor... ...yani onun daha önce de yazmış olduğu... ...felsefe sözlüğü, büyük felsefe tarihi kitabı... ...ki baya hacimli bir kitaptır... Ee, ...onları yayınlamaya devam ediyoruz... Ee, ...güncel felsefeyle alakalı... E, ...çok eser verdik... E, ...fransızcadan kitaplar çevirdik... ...felsefeyle Roger Poldreau'nun kitaplarını çevirdik... E, şimdilerde işte e, tezgahımızda hermönetik felsefeyle alakalı bir kitabımız var. E, onu hazırlığı aşamasındayız. Kasım ayında onu yayınlayacağız. E, ne yaptık? Todd May'in Ölüm kitabını yayınladık. E, Thomas Nagel'ın e, Felsefe Küçük Bir Giriş isimli kitabı vardı. Onu yayınladık. E, yani say yayınlarının o e, aslında felsefeyle başlamış olduğu sürüven hala devam ediyor bir yandan. Hı hı. Ama diğer yandan çok daha farklı dizilerde kucak açtık. Evet şimdi burada e, benim masamda şimdi görüyoruz beraber buradaki mesela Carl Sagan'ın evet. yine uzun zamandır devam eden bir kitabı var. Bir de şeyi merak ediyorum psikoloji kitapları da felsefe serisine dahil mi? Mesela burada bir şizofrenin yaşamı, bir sosyopatın itirafları, bellek yanılgısı hı hı. ya da şeytan etkisi hı hı. bunlar da felsefe serisi içinden. Değil. Biz e, hı, ben işte sayda çalışmaya başladıktan sonra hani bu şeyleri geliştirelim. Psikoloji alanında daha fazla kitaplar yapalım. hani Bunları münferit bir dizi halinde okuyucuyla buluşturalım istedik. O konuda çalışmalar yaptık. Ben kaçını işte... Evet sağ olun. Buraya... Teşekkür ederim. Bu çok farklı bir dizi olarak devam ediyor. Yani felsefenin dışında bir psikoloji dizisi yarattık. O dizi kendi halinde devam ediyor. Evet. Peki edebiyat, biraz edebiyat konuşalım. <gülüyor> Ede, edebiyat konuşalım. Edebiyat bizim içinde bulunduğumuz bir alan değil say yayınları olarak. Ama şey çeviri edebiyat basıyorsunuz. E, onu da basmıyoruz. Yani biz, Ama şey var, e, Flauber. Evet, bir, bir zamanlar bunlar eski yapıldı. Kitaplar. Eski kitaplar yapıldı. E, yani şu an edebiyat olarak mesela bizim e, en... Verebileceğim Bir Küçük Ağacın Eğitimi ismini verebilirim. Hmm. E, Carter'ın kitabı. Şimdi e, ama yapılmış ama biz daha sonra hmm. hani hep sürekli kurgu dışı üzerine devam ettik. Işte, evet. evet. O yüzden edebiyat alanında değiliz. Hmm. Tabii, Olmayacak <gülüyor> mısınız peki hiç? Görünürde <gülüyor> öyle bir. <gülüyor> <gülüyor> Görünürde <gülüyor> <öyle> bir edebiyat. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Görünürde bir, <gülüyor> şey, <gülüyor> <göründür gülüyor> bir görünmüyor. Peki bir şey de sormak istiyorum hani edebi yani uzun yıllardır felsefe yayıncılığı yapan bir yayın evi olduğu için sağ yayınları yani Türkiye'de felsefe yayıncılığı yapmak nasıl bir şey? Zor bir şey felsefe yayıncılığı yani bunu yapan yayın evleri var butik olarak çalışan yayın evleri var fakat felsefe Okuru ya çok ilgili olmalı kitabı e, alıp ya o ilgili olan okura özel kitap üretmeniz gerekiyor. Hani kitabı okurla buluşturmanın prensibi budur. E, o şeyde e, yayın evlerinde ya da e, bizim yaptığımız gibi hem öyle yani hem butik kitaplar okumak isteyen okuyucuyu e, memnun etmek hem de e, üniversiteler felsefe bölümlerinde ders kitabı olarak Okutulan ya da işte ok şey oku, tavsiye edilen kitaplar üretebilmek önemli. Bizim yaptığımız e, ikisine de giriyor açıkçası. Hem Ahmet Çevizci kitaplarını üniversitede ders kitabı olarak gösteriyor e, eğitmenler, hocalar. Hem de e, işte demin bahsettiğim e, hermönitik ya da e, işte felsefe küçük bir giriş gibi. Hmm. E, daha ziyade hani felsefe okurunu birebir ilgilendiren e, kitaplarda üretiyoruz. Bunu hem yeni e, günümüz yazarlarıyla hem de işte Kierkegaard ya da e, Hı -hı. O dönemlerin, orta çağın e, yazarlarıyla bunu devam ettiriyoruz. Evet. Bir de sizin bir popüler seriniz var. İşte mitoloji, İngiliz Edebiyatı. E 101. 101 serisi. Hı -hı. O çok Hı -hı. eğlenceli bir seri. Çünkü Hı -hı. hani olmazsa olmaz genelde bu 101 derslerin kodu evet, ya. Herkesin evet, ok evet. okuması gereken dersler, herkesin alması gereken dersler. Evet. O seri oldukça eğlenceli bir seri. Yani evet. okuması da çok şey. Ben hı hı. felsefeyi okudum. İngiliz Edebiyatı'nı okudum. Hı hı. Ee, böyle şeyde yani ne diyeyim sürekli açıp okunup karıştırılabilecek ve e, keyif alınabilecek kitaplar. Hı hı. O tarz bir yayıncılık da bence önemli bir şey. Yani 101 tarzı kitapların. Hı hı. Mesela şimdi bizde de hani ben üniversitede çalıştığım için öğrenciler edebiyat bölümüne büyük beklentilerle geliyorlar. Hı hı. Yani özellikle edebiyat okumak için gelenler hani hakeza yani kazara gelenleri de bir şey demiyorum da herhalde onlar için daha trajik bir şeydir. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Gelenlerin e, beklentilerinin çok Dışında oluyor çünkü işte Osmanlıca öğrenmeleri gerekiyor, belirli yüzyılların evet. dilleri, dil değişimleri falan öğrenmeleri gerekiyor derken bir süreç. Fakat o 101 serisinde e, o bütünlük içerisindeki e, her şey hem verilmiş hı hı. okuyucuya, hı hı. Ya, gerçek bir hazırlık. Evet. Bu da mesela Türkiye'deki aslında, ya mesela ben şey diye düşündüm, keşke bunun Türkçe bir versiyonu da olsa. Hı hı. Tabii ki bilimler hani hmm. coğrafya olarak ayrıştırılamaz hmm. birbirinden hmm. ama mesela bir Türk yani Türkiye'deki bir felsefeci kendi felsefe yani felsefe bölümünü anlatmak için bir şey yazsa evet. nasıl bir şey yazardı hmm. ya da işte debi İngiliz edebiyatı okutan birisi ya da biz mesela hı hı, bir şey hı. yazmak istesek nasıl bir şey yazabilirdik? Hı hı. Ee, ya bunun üzerine düşünmek bile aslında şey hani farklı bir kanal açmak. Evet. Çünkü o... bunlar çok ciddi şeyler ya bir de felsefe, psikoloji. Evet. Evet. İşte küçük bir eleştiriyle aslında bu yani Türkiye'deki akademik çevrede küçük bir eleştirel yaklaşım var. Şimdi bu noktada yani dediğiniz gibi her şeyin böyle küçük küçük anlatıldığı, mesela bu 101, her şeyin anlatıldığı ama hiçbir şeyin derinine inilmediği kitaplar. Dolayısıyla siz orada bütün başlıkları görüyorsunuz alanla ilgili. Hani araştırma yapmak isteyen öğrencilere bunlarla alakalı bir ipucu sunuyorsunuz. Bu, bu, bu başlıklar var bu alanda. hani Siz bunun devamını getirebilirsiniz. Fakat bu kaynak o kaynak değil. Yani siz burada bunları tamamen başlıklar ve küçük açıklamalarıyla her şeyden azar azar bilgi. Yani bir şeyden çok bilgi yerine her şeyden az bilgi konu alan kitaplar. Türkiye'de e, aklımda aslında bu vardı. E, şimdi bu isim vermeyeyim ama bu dizide e, bizim... Almadığımız, bizde olmayan bir kitap var. Şimdi biz bunun aslında hani Türkiye'de bu yapılabilir mi? Biz de Türk yazarlarımızla görüşsek ya da alandan hı hı. yetkili isimlerle görüşsek böyle bir şey yapabilir miyiz diye baktık. Daha sonra hem belki yayın evi yani yabancı yayıncı o diziden çıkartmamıza belki hani yani biz etik olarak belki uygun görmeyebilirler diye düşündük. Şimdilik bunu bir kenara koyduk ama... Ne zaman hani biz e, burada belirli akademisyenlerle alanın alandaki isimlerle kitap yapmaya başlasak ya da onlar bize önerse konu aslında genel okur e, seviyesinden çok daha farklı alanlara kayıyor. Hmm. Ya bunlar hani bir e, tez e, çalışması üzerinden dönüştürülmüş metinler oluyor ya da e, bir genel okurun e, okuma devamlılığını, heyecanını sağlayamayacağı şekilde çok detay e, metinler oluyor. Yani bu e, yabancı literatürde bunu sanki e, bir basamak daha aşmışlar gibi geliyor bana. Yani onlar okur seviyesini ya da okumanın o e, devamlılığını, süreklini yakalıyorlar okur üzerinde. Yani, e, kitabı bitirmeden hani bir çırpıda e, kitabın sonuna kadar... E, okumayı amaçlıyorlar metinleri yazarken. Başarılı da oluyorlar. Aslında bu 101'lerin işte birazcık daha hem kapak tasarımlarından olsun hem içerik tasarımlarından olsun böyle bir çok detaya inmeden çok da basit kaçmadan tam arada tam işte bizim hedeflediğimiz okur kitlesine ulaşabilmeyi başardı. Evet bir de aslında ben de size kesinlikle katılıyorum. Okumanın birden çok basamağı var evet. aslında ve her zaman en üst basamak olmamalı hı hı. E, hedeflenen şey ve aslında en üst basamağa ulaşmak için alt basamakları da yaratmak. Yani tanırım hem yayıncıların hem işte bu işin uzman kişilerinin hı hı. birlikte çalışarak yapabilmesi gereken bir şey aslında. Kesinlikle. Çünkü özellikle felsefe mesela e, şimdi Türkiye'de e, ilkokullarda da Artık işte çocuklar için felsefe kitapları falan da çıkmaya başladı. Mesela onlara bakıyorum ben. O 101 serisi dışındakilerde. Işte mesela Metis Yayınları'nın çok güzel evet. küçük filozoflar evet. serisi var. Evet. İnanılmaz bir şey çocukların ilgisini çekiyor. Hı hı. Ve bununla birlikte mesela felsefeyi daha ilkokulda duyan ve o kitaplarla çalışan... Yani felsefeyi tanıyan çocuklar mesela bir sonraki aşamada 101'leri okuduklarında biraz daha ilgi duymaya başlayıp evet. en üst basamağa evet. geçmek için şey yapacaklar Hı -hı. ne diyelim kendilerinde bir heves evet, ve evet. istek duyacaklar. Bir de şeyi merak ediyorum felsefe ve psikoloji çevirileri yani çevirme yani bunların... Anlatılması ve başka bir dilde anlatılması da sanırım çok <gülüyor> zor. <gülüyor> Özen ve <gülüyor> e. hani yani onu nasıl yapıyorsunuz? Bu hani çalıştığınız çevirmenler mesela bu konuda uzmanlaşmış çevirmenler mi? Evet, ya yani psikolojide özellikle ona dikkat ediyoruz. Şimdi psikolojinin kendi bir terminolojisi var ee, ve bunlar bir kısmı Türkçeye geçmiş, bir kısmı geçmemiş. Ee, bipolar bozukluk diyoruz psikiyatri e, için. Bipolar çift kutuplu e, karakter bozukluğu mu demek gerekiyor? Çift kutuplu bozukluk Hı. mu demek gerekiyor? Hani Bunların e, dil uyumunu e, yakalamak gerekiyor. E, bozukluk mu demek gerekiyor? Hastalık mı demek gerekiyor? Bunların uyumunu e, doğru olan e, terimi koymak gerekiyor çevreye. Ş.T.N.K.S'in çevirmeni uzman psikolog zaten. Ee, hani o konuda aslında bize biraz referans oldu. Ee, diğer psikoloji kitaplarımız için de yarattığı terminoloji biraz referans oldu diyebilirim. Ee, çok değişik insan altılaşma, e, insan dışılaştırma gibisinden, Türkçe'de olmayan ama e, dehumanizing ya da buna benzer terimleri e, nasıl çevrileceğini hani biraz zorlandık açıkçası hmm. o kitabı çevirirken. Felsefede durum biraz daha kolay. E, felsefede çünkü hani e, yani çok geçmişten gelen bir gelenek var felsefe dili, felsefi dil e, denilen. Hani bunu e, gerek Türkçe gerek eski Türkçe Farsça e, olarak yani hakikati kullanabilirsiniz. Farklı. E, bir Descartes'in bir kitabında onu işte muğlak ve evet. <gülüyor> yani hakikat gerçek doğru realite hmm. verite yani o şeyleri birazcık daha oturmuş durumda ama psikolojide birazcık daha zor çünkü sürekli kendini yenileyen sürekli devinen bir alan hmm. peki mesela bunun için şöyle bir şey yapıyor mu yayın evi bir mesela terminoloji sözlüğünüz var mı? Ya da buna dair bir yayın yaptınız mı? Sonuçta hani uzun yıllar bunların bir de çeviri eserler olduğu düşünülürse evet. o tecrübenin başka kişilerin, yani başkalarına aktarılmasının bir yolu olarak ne bileyim böyle bir şey düşündünüz mü ya da var mı? ben, ben de bilmiyorum. Bizim hazırladığımız kendi yayın içinde kullandığımız benim hazırladığım hmm. bir terminoloji var. Bu, ama bu kamuya açık değil. Kamuya açık değil <gülüyor> ama bunu <gülüyor> seve seve açmaya <gülüyor> da razıyız aslında. Ee, yine çevirmen ve aynı zamanda psikolog olan arkadaşlar var. Hani onlarla beraber böyle hmm. bir e, mesai yapıp hani bunu belki e, çeviride literatür taraması olarak bir şey e, yapılabilir. E, neden yapılmasın? Hani ben seve seve ...ve destek vermeye de razıyım zaten. Ama evet. şu an yapılmadı. Benim hazırladığım bir Word dokümanı var... ...16 sayfalık, onun <gülüyor> üzerinden gidiyoruz. <gülüyor> yani aslında hani bu biraz önce konuştuğumuz gibi... ...bu 101 serilerindeki gibi... ...yani terminolojiyi bilmek... ...çünkü kendi dilinde bilmek... ...onu ad, yani... ...ne diyeyim, karşısındakine aktarmak için de... ...önemli bir şey. Evet. Yani mesela yine bir eğitmenler açısından düşünürsek... ...bir kitaptaki farklı bir terminoloji... ...öbür kitapta farklı olarak geçtiğinde... Bu kafa karıştırıcı bir şeye de dönüşebilir. Aslında, aslında neden bahsediliyor kesinlikle. gibi bir şey. Hı -hı. O yüzden de hani belki bir terminolojiye dönük bir... Yani imla kılavuzları gibi aslında. Nasıl evet, yani Dil Kurumu'nun bir imla kılavuzu önerisi var. Öbür taraftan işte başka birkaç yayın evinin ya da Dil Derneği'nin Hı -hı. imla kılavuzu önerisi var. Yani seçip yapabiliyoruz evet. kendimize. Ha diyoruz bu bizim için daha uygun evet. bir şeydi Benzer bir şey belki felsefe için ve psikoloji için de yapılabilir Kesinlikle yapılabilir. Hatta çok da güzel olur. Ee, yani bu yani bir grup çalışması olarak evet, yapılsa doğru, çok yok. daha olur. Herkes kolektif elindeki bir şey. kolektif bir çalışma çok daha mantıklı olur. Herkes elindeki verileri ya da e, tarıdığı kaynaklardan örnekler getirebilir. <gülüyor> Peki çocuklar için mesela sizin var mı böyle bir e, kita yeni kitaplar yayınlamak, felsefe ya da fel psikoloji için herhangi bir... Psikoloji için yok. Felsefe alanında yaptık e, biz onu. Kişisel gelişim alanında da yaptık. Ha, kişisel Hı -hı. gelişim. de o var. E, çocuk gelişimi. E, ve pediatrik gelişim kitabımız var. Sobece diye aslında bir kitap dizimiz var bizim. Sosyal beceri ve eğitimi e, olarak. Sosyal beceri ve eğitim e, kitapları. E, yine iki... E, Değerli e, psikologumuz hazırladı bunları. E, altı e, zannederim altı e, ciltten oluşuyor. Hı hı. Bunlar e, beceri işte e, şeyle e, hayatla temas nasıl e, kurabileceklerini gösteren kılavuz niteliğinde eserler. E, aynı zamanda illüstrasyonlu, e, resimli, hani çocuğun da ilgisini çekebilecek, onu e, birebir e, pratik e, yaptıracak, sorular var, cevaplarını yazdıracak e, ya da hani bir e, Teori pratik bir arada yani. Evet, evet. Yani yetişkinlerin davranmasına göre kendi tavrını aslında belirleyebileceği, yetişken tavırların, yetişkin tavırlarından çocuğun ne anlaması gerektiği ve bütün bunları pratikte yaptıran kitaplar. Çok güzel. Evet, vaktimiz azaldı. Neler var mutfağınızda, sen yayınlarında? Neler de e, yeni dönemde okurlarınız karşılaşacak? Mutfağımızda çok güzel bir psikolojik kitabı var. E, o şu an çeviride. Aslında tam mutfağa henüz gelmedi. <gülüyor> Yine Bellik Yanılgısı'nın yazarı Julia Shaw'un e, Making Evil e, isimli. Daha Türkçe adına karar vermedik. E, belki e, işte e, kötülüğe sebep olan faktörleri alabilirsiniz. E, Tam anlatabilecek bir başlık hmm. koyacağız kitaba. O var. Ee, yine Carl bir kitabı var. Bu arada onunla ilgili bir şey söyleyeyim. Biz Tabii. Carl daha önce TÜBİTAK'tan yayınlanmış olan Karanlık Bir Çağda Bilimim Işığı kitabını aldık. O şu an hazırlanıyor. milyarlarcayı bastık. Cennetin ejderleri zaten bizdeydi. Bir süre telif görüşmeleri yapıldığı için basamamıştık. Şimdi onu tamamen tekrar yoluna oturttuk. Biz. Onu tekrar baskıya girdik. Eşi Endroyan'la ilgili beraber yazdığı Atalarımızın Gölgesi'nde kitabı vardı. O hala basılıyor. Çok önceden e, edebiyat derken, şimdi mesela Mesaj aklıma geldi Karsagan'ın konuşurken. Mesaj isimli kitabı da e, bizde. Hmm. Yine bu, biz bunu ayırmadık edebiyat olduğu için. Aynı diziden Karsagan dizisinden yapıyoruz. Karsaganlar mutfakta şu an. E, onları yapacağız. Mısır mitolojisiyle ilgili bir kitabımız var. Şu an hazırlamakta olduğumuz kitabımız. E, Yine klasiklerden Aristoteles'ten bir eser daha geliyor. Yani bunun gibi şu an 7-8 tane belki de unuttuğum kitap var hazırlık hmm. sürecinde olan. Evet. Çok teşekkür ederiz ben teşekkür Levent ederim. Bey. Sağ olun. Bugün Levent Çeviker'le birlikte sağ yayınlarını konuştuk. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.